Merhaba. Merhaba, iyi yıllar. İyi yıllar, i̇yi yıllar. diliyoruz. 2013'e girdik, girdik ve altın saatlerin ilk programını yapıyoruz. Tabii ki Van Günlüğü. Evet, ee, ilk programların... Her, her <gülüyor> ayın ilk programı Van Günlüğü. Didem Gençtürk bugün aramızda yok. Evde biraz nezle, grip, yatak döşek uzanmış vaziyette. Ona acil şifalar diliyoruz. Evet, geçmiş olsun, geçmiş çabuk ayaklansın. Olsun. Evet. Ne yapıyoruz Çiğdem Aslında bir böyle genel değerlendirme yapsak Van'la ilgili diye düşündük bugün. Çünkü 9, 23 Ekim 2011'de Van Erciş depremiyle sarsılmıştık. Sonra 9 Kasım'da bir deprem daha oldu ben Edremit merkezli ve biz aslında yıl boyunca açık radyoda elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık. 6 ay boyunca Mayıs ayının ortalarına kadar hafta içi her gün açık gazetede Van depremi günlüğünü tuttuk ve Van'dan her gün güncellendik. Sonrasında da altın saatlerin ayda bir programını işgal etmeye başladık. Çok da iyi oldu aslında. Van'da durum aslında sizin Marmara depremindeki deneyiminizden ne yazık ki çok farklı olamadı. Hala pek çok şey problemli, pek çok şey çözülememiş durumda. İşte altyapıdan okullara, psikolojik destekten köylerin durumuna her şey bırakıldığı gibi duruyor denebilir. En hızlı giden şey aslında kalıcı konutlar Oldu. Ama kalıcı konutlarla ilgili de ufak bir problemle karşı karşıya kaldı Van Halk'ı. Çünkü Toki'nin yaptığı, biliyorsunuz her canlı bir gün Toki'yi tadacak. Toki'nin yaptığı konutların e, aile başına, hak sahipleri başına maliyeti 75 bin lira oldu. Bu şu demek, eğer para, eğer depremde evinizi kaybettiyseniz ve o evin tapusuna sahipseniz ve gerekli koşulları taşıyorsanız devlet size Toki vasıtasıyla bir ev Vermek durumunda Ve bunu da aslında sosyal devlet mantığı çerçevesinde olabildiğince ucuza vermesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. 75 bin lira daire başına talep edildi. Böyle olunca 17 bin küsur olan TOKİ evlerine talep 14 binlerde kaldı. Çünkü Van'da insanların bu paraları verebilecek gücü hele ki böyle bir deprem yaşadıktan sonra çok yoktu elbette. Bunun ikinci problemli tarafı da şuydu, TOKİ evleri iki oda bir salon, yaklaşık 80 metrekare olarak nette 80 metrekare eden birlikte 92 metrekare olan evler olarak tasarlandı. Bu evler tabii aslında Van'da normalde bir ailede çok sayıda insan yaşadığını düşünürseniz, hani bir evde 8-9 kişi yaşadığını düşünürseniz hiç de yaşaması mümkün olan evler değildi Van'da için. Onun için de tercih edilmediğini Van'daki arkadaşlarımız zaman içinde biz konuşurken bize aktardılar. Başka bir problem Tokilerin yapıldığı yerlerle alakalı, şehrin epey dışında. Biz bana dönem içinde gidip geldikçe, Didem Genç Türk'te ben de o evleri görme fırsatında edindik yollarda içlerini görmedik ama dışarıdan gördük. Toplu ulaşımı olmayan, şehir merkezine oldukça uzak, altyapısı henüz yapılmamış olan, okullara çocukların nasıl gideceği çok belli olmayan ve aslında şehirli olan, şehir merkezinde yaşayan Vanlıların yönlendirildiği yerler oldu Toki konutları. Öyle olunca da tabii talep azaldı ve insanlar gitmeyi tercih etmedi. Bu arada Başbakan Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl depremden hemen sonra Aralık ayıydı yanılmıyorsam Ağustos'ta evleri teslim edeceğiz demişti. Evlerin büyükçe bir kısmı aslında söylendiği tarihten biraz gecikmeyle teslim edildi. Orada bir problem yok. Ama problem dediğimiz gibi altyapıda, istenen parada. Ev meselesi böyle. Bugün sabah Vanlı arkadaşlarımızla konuşma fırsatı buldum. Hala konteynerlerde yaşayan insanlar var. Konteyner hayata henüz Van'da bitmedi. Hava çok soğuk. Ee, Van'da daha önce bizim programımızda da dile getirilen şöyle bir durum var. Konteynerler boşaltılıyor ve insanlar konteynerlerden çıkarttırılıyorlar. Bu şu demek hani kendinize gidip kalacak bir yer bulun. Ee, şehirde yıkılması öngörülen ağır hasarlı binaların bir bölümünün Vanlı dostlarımız ee, bir şekilde orta hasarlı ve as hasarlı raporuna çevrilip sadece makyaj yapılarak içine girildiğini söylüyorlar. Bunu söyleyenler arasında inşaat mühendisleri odası, man temsilciliği de var. Bu tabii çok riskli bir durum yaratıyor aslında ama bir yandan da insanlar çok çaresizler. Şehrin başka bir dedikodusu da konteyner kentlerde yaşayan insanların konteynerlerden çıkartılmasının sebebinin konteynerlerinin Türkiye'nin Suriye sınırında Hatay civarında, Reyhan civarında kurulan mülteci kamplarına, gönderilmiş olması. Bu henüz resmi olarak olması. ya da gönderilecek olması. Bu henüz resmi olarak kanıtlanmış bir şey değil ama böyle bir dedikodu olması bile sevindir aslında. Yani buradaki konteyner alıp oraya gönderiliyor diye. E, tabii bu konteynerlarda yaşayanların büyük bir çoğunluğu da e, hak sahibi olmayan yani kiracılar tabii. ve e, barınma güçlükleri e, devam eden insanlar. Tabii konteynerlarda çok gelişmiş yapılar değil ama gene de insanların başını sokacakları bir yer sonuç olarak. Aslında başından beri konuştuğumuz bir şey vardı ya Van depremiyle ilgili hep. Hani Van'ın deprem mi vurdu, yoksulluk mu vurdu onu çok ayırt edememe hali. Bu acaba depremden önce de böyle miydi zaten bazı durumlar Van'da yoksa depremden sonra mı böyle oldu? Aslında tabii hem deprem en çok yoksulları vuruyor hem de Van zaten çok yoksul bir yerdi. Öyle olunca insanlar zaten doğru düzgün barınma, ...ya sahip değilken, gece konularda ve çok zor koşullarda yaşarken... ...bir de üzerine bunu yaşamış oldular. O yüzden hani Van'daki durum sadece depremle açıklanamayacak kadar aslında ağır bir durum. Ee, bir de Van'da bizim de zaman zaman konuşmaya çalıştığımız başka bir mağduriyet var tabii. O da öğrencilerin mağduriyeti. Ee, çünkü Van 100. Yıl Üniversitesi çok ağır hasar gördü her iki depremde de. Aslında Van'da gördüğümüz net şeylerden bir tanesi depremde... ...devlet dairelerinin ve devlet tarafından yapılan binaların ne kadar çabuk hasar gördüğü ve ne kadar çabuk yıkıldığıydı. Çünkü hastaneler şehirdeki iki merkez hastane, bir tanesi doğum hastanesi olmak üzere ikinci depremde yıkıldı. Ee, okulların durumu malum. Üniversite binaları. Üniversite he? binaları tamamen çürükmüş, bu görüldü. Üniversite geçen yıl Şubat ayına, 2012 Şubat'ında böyle bir prefabrik bir takım yerlerde eğitime başladı ve... işte ...altı ay kaybetmişlerdi, o altı ayı bir ayda tamamlamaya çalıştılar vesaire... Evet, bu arada e, tabi e, bugünkü programa bir başka e, görevi nedeniyle gelemeyen açık radyo kadrosundan bir arkadaşımız var, Gözde Kazas. O da Van'a gitti fakat Van'a e, çok yakın bir tarihte gittiği için çok fazla da dolaşamadı. Sürdürülebilirliğe ilişkin ciddi sorunlar olduğunu belirledi. Tabii tam kar yağışının ortasında oradaydı. Gözdeler hangi insan hakları film festivali kapsamında, dokümantaristin yaptığı hangi insan hakları film festivali kapsamında Van'a gittiler. Beraberlerinde Murat Meriç ve Elif Ergezen vardı, belgeselci. Çok güzel fotoğraflar var açık radyonun internet sitesinde görebilirsiniz. Murat Meriç böyle çocukları orada plak çalıyor. Elif Ergezen de onlara film anlatıyor. Daha önce de defalarca gitmişti Elif Ergezen ve bir grup bu grup bu sefer gittiklerinde gözeler bir radyo tiyatrosu yaptılar. Ee, Vanlı çocuklar üretiyor adı altında. Aslında onu dinlemek istiyoruz bizde programda daha önce açık gazetede dinlediniz ama e, pardon açık dergide dinlediniz Gerçekten. ama biz de yeniden tekrar edelim istiyoruz. Şimdi bir kulak verelim bakalım Vanlı çocuklar ne üretmiş. Adalet Ağalının Duvar Eksikliği kitabından uyarladığımız radyo oyunu dinleyeceksiniz.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 Uff! Ah! Ah! Her tarafım ağrıyor. Çatlıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. İşte büyüyorum dümdüz. Dağlarım dışarı çıkıyor. Duvardaki çatlaklar. Domartuk büyüdü. Ayrıca hoş geldin. Ağaç gittikçe büyüyor ve o duvar yıkamaya başlıyor. Artık yıkılıyorum.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 Duvarda en sonunda yıkıldı. Bir, iki, üç, kayıt. Van'ın Van çocuklarından. Olmadı. Mert'ten çok var <gülüyor> hızlı. Bir, iki, üç, kayıt. Van'ın çocuklarından. Evet Van'ın çocuklarından dinledik. Açık Radyo'da altın saatlerdesiniz. Van'lı çocuklar Adane Dağoğlu'nun duvar öyküsünü bir radyo tiyatrosu haline getirdiler. Dinlediğiniz gibi bunu Hangi insan Hakları Film Festivali çerçevesinde Gözde Kazaz, Murat, Meriç, Elif Erkezen ve dokumentarist ekibinin Van ziyaretinden son ortaya çıkan bir şey bu. Aslında yıl boyunca biz burada Van'da yapılan hemen her şeyi takip etmeye gayret ettik. Üzücü olan şeylerden bir tanesi şuydu, belki biraz eleştirel de olmak gerekirse eğer geçtiğimiz yıla. Üzücü olan şeylerden bir tanesi 9 Kasım depreminden sonra yani, yaşadığı, yani 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinden sonraki birkaç hafta süren o çok yoğun ilginin ne yazık ki Ocak-Şubat itibariyle kesilmiş olmasıydı. Aslında deprem denilen şey sadece o anda yiyecek ve kıyafet göndermekle çözülen bir şey değil. Çok az sayıda insan yıl boyunca Van'da e, projeler yürüttü, çocuklarla ve kadınlarla etkinlikler yaptı. Biz bunları yani başka şehirlerden gidip yapanları elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık. Van'da da tabii ki çalışan çok grup vardı. Bizim de bir takım orada bilgi kaynaklarımız oldu diyelim süreç içinde. Bunlardan bir tanesi, bunlardan bir tanesi Van Belediyesi'ydi. Van Belediyesi büyükçe bir cecek operasyonuyla karşılaşmış olmalarına rağmen böyle yıkılmayıp ayakta kalmaya gayret ettiler o zor günlerde bir diğerci oradaki Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bileşenleriydi. İnşaat Mühendisleri Odasından, Mimarlar Odasından sıkça bilgi almaya ve kendimizi güncellemeye gayret ettik. Kadın dernekleriyle sıkça bağlantıdaydık. Bizim en önemli bilgi kaynaklarımızdan bir tanesi de Van Kadın Derneğiydi. Van Kadın Derneği bu yıl aynı zamanda 10. yılını kutladı. Aslında bir kadın derneği olarak Başlayan ama depremle birlikte uzmanlığını bir yandan da böyle depreme döndürmüş bir dernek haline geldi. Şiddet ve uğrayan kadınlara yardım etmek üzerine kuruluyken bir yandan deprem felaketi sonrasında bütün depremzedelerle ilgilenmeye başlayan ve bir çeşit aslında iletişim noktası haline gelen bir yer oldu. bankadın Kadın Derneği telefon bağlantısı için bekliyorum aynı zamanda ama Herhalde biraz daha uzayacak. Tamam, birazdan bağlanacağız o zaman. Çünkü Kadın Derneği son birkaç haftadır Van'ın köyleriyle ilgileniyor. Köylerden bir rapor hazırlamaya çalışıyor. Son bir yıldır çok konuşmadığımız bir şey. Köyler, şehir merkezine kilitlendiğimiz için. O köylerle ilgili raporu Kadın Derneği ile konuşacağız. Ama sanırım birazdan konuşabileceğiz. Evet. Ee, bu arada Altın Saatler programında biraz önce de belirttiğim gibi Haziran'dan itibaren ayın ilk haftasında Van günlüğünü Didem'le birlikte sundunuz. 7 program yapmışsınız. Biz de Argun 2012 yılı içinde toplam 14 tane program gerçekleştirmişiz Van üzerine ama bunun 7'si Didem ve ÇİDEM tarafından hazırlanan program. Yani 7 tanesini de biz yapmışız. Evet, isterseniz 2012'de ne yaptık? Kısa bir özet verelim. Kentsel dönüşüm üzerine 24 program yapmışız. Fakat bunun dışında birçok programda gene kentsel dönüşümden bahsetmişiz. Belediye kanunu üzerine 2 program, sel felaketleri üzerine 2 program yangın, iş güvenliği, kültür varlıklarının korunması, DASK afet sigortası, afet haberleşmesi, 17 Ağustos 99'u anma programı, ismet çalışmaları, yetkin mühendislik eğitimleri konusunda da birer program düzenlemişiz. Bir tane tekrar programımız var, bir de radyo destek kampanyası sırasında pas geçtiğimiz e, evet, e, Boş geçtiğimiz bir ama haftamız var. başlıkların hepsi canlı e, çoğu bu, bu senede üzerinde durmamızı gerektirecek. Gerek belediyeler yasasının nasıl uygulanacağı ve yaratacağı sorunlar gerek ismet gerek kentsel dönüşüm, dönüşüm kentsel dönüşümde daha o kadar program filan ama daha kapak yeni yeni kalkıyor gibi yani. Ancak. Ortalık Hala toz duman açıkçası. Kimse e, net bir şekilde... Mesela bakan konuşma yapmış. Bağlantık mı? Peki. Hemen o zaman şeye geçelim. Evet, bağlantımıza geçelim. Sonra devam edeceğiz. Altın saatlerde neler yaptığımızı konuşmaya. Sema merhaba, beni duyabiliyor musun? Alo. Sema merhaba, beni duyabiliyor musun? alo alo beni duyabiliyor musun şu an evet ha, merhaba ee, merhabalar az önce sizi anons ederken van kadın derneği bir kadın derneği olmasının ilerisinde artık deprem üzerine çalışan da bir sivil toplum kuruluşu haline geldi diye ettik alo duyabiliyor musunuz beni şebeke ile ilgili bir sıkıntı var alo ben şu anda şey diyeyim yoldayım ve e, hani köyden e, geliyorum şeye doğru merkeze doğru. O yüzden telefonla ilgili bir sıkıntı var. Yani şebekeyle ilgili bir sıkıntı var. Ama şu anda Kapanabiliyor. Biz sizi, tamam biz sizi çok net duyuyoruz. Siz bize duyabiliyorsanız Hı -hı. eğer. Evet evet. Tamam o zaman hemencecik bir soru vereyim. E, köylerle ilgili bir rapor hazırladığınızı biliyoruz deprem sonrası. Evet, e, evet. Ve tam da köyden dönüyorsunuz aslında şu anda. Neler oluyor Van'da? Bizi biraz günceller misiniz? Köylerde durum nedir? Tabii ki şimdi artık bugün 24. yıl e, Şöydin. Evet, yayından düştük yayından herhalde. Düştük. Evet, yeniden arayacağız. Biz bu arada ee... hava koşulları da sert, oradaşı. Evet, bir de evet. tabi aslında hani telefon şebekeleri öyle reklamlarda olduğu gibi Türkiye'nin yüzde %99 99'unda <gülüyor> çekmiyor, çekmiyor. Tahmin edersiniz evet. ki sürekli bir ee, bağlantı sorunu yaşıyoruz. Evet, şu anda da ulaşamıyoruz. ulaşamıyoruz evet, evet, Argun, sen başlamıştın. Ben şey diyordum, ya, işte, ya gazeteler doğrudur aktaramıyor mevzuyu ya da bir terslik var. Sayın Bakan, Çevre Şehircilik Bakanı e, işte, kentsel dönüşüme büyük talep oluyor. 200 başvuru var bana ulaşan. 200 rakamı konuşulan 6,5 milyon konut nedir yani? Hiç sonra yıkılan çok daha fazla binalar oldu. Böyle bir e, tutarsızlık var ama zaten konu o kadar e, sisler altında e, götürülüyor ki. Yani hiçbir şekilde, hiçbir kurunun e, gereğince tartışılabildiği, e, gereğince e, planlanabildiği duygusu yok. Ki, e, takip eden e, kişilerde, uzmanlarda e, Herkes bir şeyden şikayet eder gibi bir hal var. Evet yani bu de kentsel dönüşüm bizim en baba konumuz olacak gibi görünüyor. Evet, Bir de tabii Türkiye'de hala aşamadığımız önemli bir engelimiz. Bütün yetkililerimiz son derece başarılı. Merkezi hükümet bu şeyin üstesinden de geldi. Felaketin üstesinden de geldi. Ama şöyle bir derli toplu kalkıp bir değerlendirme yapıp ondan sonraki bir yeni afete hazırlık yapma konusunda maalesef oldukça geri durumdayız. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bir iç değerlendirme var. Bir toplantıda yaptığı konuşma var. Bu toplantıda sadece belirtilen çadırların geç bölgeye ulaşması. Van, evet. depreminin, Van ardından. depreminin ardından ee. Tek eleştiri bu mu? Evet. Baya yani öz eleştiri. eleştiri diyelim. Hı. Ama zaten biz Van daha birinci gününün sonuna gelmeden Kızılay'ın ipini çekmiştik. Bütün e, problemin Kızılay'da olduğunu belirterek hatanın nereden kaynaklandığını açıklamıştık. Şimdi enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Bu sene dünyada Depremlerle ilgili sonuçlar diğer geçmiş yıllara göre çok daha iyi arkadaşlar. Bütün 2012 yılı boyunca toplam 708 can kaybıydı. Ve bunun 300 tanesi Kuzeybatı İran'da 11 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde e, ortaya çıkıyor. Bunun dışında Guatemala'da yılın son ölümlerle sonuçlanan depremi 7 Kasım 2012'de 130 Guatemalalı vatandaş e, ölüyor, can kaybı. Filipinler'de hemen yılın başında 6 Şubat'ta 6.7 büyüklüğünde 113 can kaybıyla sonuçlanan bir deprem var. Hem sayı itibariyle oldukça az hem de sonuçları itibariyle hem can kaybı hem de ekonomik kayıplar itibariyle diğer yıllardan Ayrılan bir istatistik söz konusu. İyi bir yana evet. geçirdik yani. Evet, bunu söylemeye çok dilimiz var çünkü bir yıl bunu söyledik e, yılı kapatırken e, hemen ertesinde de büyük bir e, felaketle karşılaştık. Onun için nazar değmesin diyoruz. Endonezya. Endonezya. Evet. son. Endonezya. 2005 şey. Evet. Bu genel dönüşümle ilgili aslında Van'la ilgili bir şey eklemek isterim. Bizim Didem Gençtürk'le yaptığımız programlardan bir tanesinde Dehşet'e kapılarak göz attığımız bir kitaptı. Van Erciş Depremi'nin birinci yıl dönümünde 23 Ekim'de Van'da medyaya dağıtılan Van Valiliği'nin hazırladığı bir ibret vesikası. Bir katalog yapmışlar. Çok şık süper photoshop, çok şık böyle kağıtları, acayip paralara basılmış. Çok belli böyle kabartılı kapaklar falan ve depremin ilk gününden itibaren devlet erkanının Van'a nasıl geldiğini aslında tabii iyi gözler iyi bakan gözler için hani depremden iki gün sonra bölgeye gelen Cumhurbaşkanının altına kırmızı halı serildiğini bile görebiliyorsunuz. Şehir yıkılmış orada birileri o kırmızı halıyı bulmayı becermiş. O kitabı dikkatli okuduğunuzda ortaya çıkan sonuç şu, hani Van yeniden inşa ediliyor ve aslında bayağı cümlelerini ederken de hiç sakınmamışlar. Yani yorum şöyle oluyor okuduğunuzda. Fena da olmadı aslında böylece hani bütün kentsel dönüşümü becerebildik yoksa bu bizim kaç yılımızı alacaktı kim bilir. Toki'de geldi çok da güzel evler de yaptı. Böyle bir e, kitapla da karşılaştık bir ibret vesikası olarak geçtiğimiz yıl Ban'la ilgili. Evet e, valilik e, sitesine de bakıldığı zaman Ban valiliğinin e, internet sitesine bakıldığı zaman benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çok, çok memnunlar çok gurur evet, duyuyorlar. Evet çok gurur duyuyorlar. Van'la ee, ilgili durum bu. Evet. Telefon Bununla bağlantımız haber... herhalde e, halen gerçekleşmiyor. Yok. O zaman evet. artık evet. müzik parçamızı evet. dinleyebiliriz. Yılın ilk müziğini dinliyoruz efendim. Altın Saatler programında. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Çiğdem Materj, Argunyum ve ben Gürhan Ertürk sunuyoruz. Evet, Van günlüğüyle başladık ve Van'la devam edeceğiz. Ee, biraz önce İlhan Tekeli'den bir Bu şeyi, not okumuştum. Çiğdem Hanım'ın bahsettiği, yani adeta iyi oldu da yıkıldı falan gibi bir e, Vali'nin bastığı Van'la ilgili kitapta. Böyle bir çıkarsama yapmak mümkün oluyor diyordunuz. Onu işte İlhan Tekeri bir yazısında e, bu tip dönüşümlerde kullanılan önemli bir, bir öge olarak e, felaket kapitalizmi olarak adlandırıyor. Yani işte deprem olacak, insanlar ölecek bunları kurtaralım diye yol açma faaliyeti olarak e, çok kuvvetli bir argüman tabii. İnsanların e, bilinçaltına e, yerleşik bir korkularını e, manipüle etme de var işin içinde açıkçası. E, tabii Van'dan alınacak bir sürü e, uyarıcı ders de var ve e, bizim bundan sonraki Van programlarında üzerinde belki de araştırma yapmamız ve e, doğru adreslere ulaşmamız gereken alan bu olmalı. Yani tamam bir takım konutlar yapıldı. E, biliyorsunuz Toki meselesi çok gündemimizde. Yani bunların niteliksel ve niceliksel bir sürü meselesi var. Yani suların akmaması veya altyapı eksikliği de bir mesele ama e, bence daha da önemli olan yani bir insanı ait olduğu yerin dışında bir yerde yani yer kavramını kaybettiriyorsunuz. E, kalabalık bir e, insan topluluğuna. Bu bir aile bile olsa sarsıcıdır. E, değil mi? Bir de bunu bir komple bir bölgeyi ya boşaltmak ya soylulaştırmak adına e, yani şimdi Van'da yıkılan binaların boşlukları duruyor. Tabii. Ben de tesadüf bu yaz gitmiştim. E, oralara bir şeyler yapılacak ama orada yaşayan insanlar mı olacak orada? E, o belli tabii. değil. Bazıları olacak bazıları olamayacak. olamayacak. Burada bir e, ciddi işte 14 bin aile müracaat etmişleriniz ciddi bir nüfus kayılması. Nereye kaymış? onun arkasındaki sırtlara ya da Edremit'in, Erciş'in arkasındaki sırtlara kaymış. Şimdi bu insanlar yeniden kendileri için bütün ömürlerini belki birkaç nesil yaşadıkları bir yer duygusunu kaybettiler. Yeniden oluşturma çabasına girecekler. Bu sadece okula servis bulunması veya köşede tanıdık bakkal diye de sınırlanamaz. Yani çok boyutlu, çok önemli bir mevzu. Bunlarla ilgili oradan alabileceğimiz dersler olacağına eminim. Yani Marmara Depremi'nden sonra da bu tartışmalar oldu. Yani gelecek açısından hele ki çok sıcak bir konu olan bu kentsel dönüşüm meselesinde bu yerindelik, müzakereci planlamacılık yani bizde şimdi müzakere edilmiyor hiçbir şey. Yani bunun çok bariz bir örneği bu İstanbul'a 400-500 uzmanı kapattılar birkaç sene ve İstanbul'a master plan hazırlaması yaptılar ve daha o plan bitti bitiyor yayınlanacak derken başbakan e, çıktı üçüncü köprüyü üçüncü tüp geçidi bilmem e, kanalı filan ilan etti yani o plan o çalışma filan birdenbire e, tabanı altından çekili verdi yani yok öyle bir şey niye ben karar veririm gücüm güç bende volturan. Devlet Şura yaptı. Deprem Şurası yaptı. Hiç arkası, gelmedi. Hiç arkası gelmedi. Evet arkadaşlar biz 4 Ocak 2012'de de yani e, geçtiğimiz yılın ilk programında da Van'ı konuşmuşuz. Ve e, Van depremini 2011 yılı değerlendirmesinin e, en önemli konularından birisi haline getirmişiz. Ne kadar önemli olduğu 2013'ün ilk programında da Hala, devam, ee, hala devam etmesinden belli evet. değil mi zaten? Evet. enteresan. Biz her sene bu Ağustos, 17 Ağustos'la ilgili ararız düzce e, e, Gölcük filan deprem sedeleri e, hep şikayet ettikleri mevzular vardır. Bunlar işte hak sahipliği işte pay, e, paylaşımcılık, katılımcılık pek bir değişmedi hava havadisler maalesef şimdi bu müzakere deyince aklıma şu geldi Van Kadın Derneği'nden Zozan ile bir gün konuşurken programda Zozan şöyle bir şey dedi ya iyi hoş dedi yapıyorlar tamam hani tokiler yapılıyor da bir Allah'ın kulu da gelip bize sormadı buranın yeri uygun bizden kastı kişiler olarak kendisi değil tabi ki Vanlıları kastediyor ya yani burası uygun mudur bu evlerin yapılması için bu insanlar burada oturmak isterler mi ya da tam biraz önce söylediğiniz gibi bu yıkılan binaların yerine ne gelecek? Van'da hmm. ağaç, parmakla sayılacak kadar az ağaç yok şehirde. Hmm. Hani bari oralara ağaç dikecekler mi? Hayır öyle bir şey de yok hmm. ve aslında hiç onlara bir şey sormadan bir şekilde bir şehir inşa ediliyor ve Vanlıların bu işte hiçbir payı yok. Düzce ve 19 de, yani Marmara depremi ile Van depreminin benim görebildiğim arasındaki farklardan bir tanesi de şu hani. Birilerinin bir şey öğrenmiş, bir, büyükçe bir bölümünde hiçbir şey öğrenmemiş olmasının dışında. Ee, elbette orada da hak sahipliği üzerinde eminim problemler vardı Marmara depreminde. Ama Van'da iyice beter şöyle bir durum var. Mesela 35 yıldır bir evde oturuyor bir aile ve ne tapu var ne bir şey. Bir tapusuzluk meselesi var. Bir Hı. yüzde veremiyor orada ne belediye ne inşaat mühendisleri ne de kapı, tapu kadastro ama ciddi olarak insanların büyükçe bir bölümünün tapusu yok. Bizim telefon bağlantımızla, bizim programımıza telefon bağlantısıyla katılan konuklarımızdan bir tanesi şunu söylemişti. 36 yaşındayım. Doğup büyüdüğüm evin, yani o evde doğdum, büyüdüm. 36 yıldır benim en azından ailem orada yaşıyor. Hani ben doğduğumda taşınmış varsaysak ne kiralıyoruz ne bir şey. Çünkü o ev bizim. Ama bizim olduğunu kanıtlayamıyoruz ve ev hasarlı. Şimdi ne yapacağız? O evle ilgili hiçbir hak şeyi yok. Evet bu konuda e, çok emin değilim ama bir zilliyet hakkı gibi bir e, tanımlanmış ve yasalaştırılabilecek bir boyut var ama bu e, yıkılan bir şeyin yerine konulması anlamına gelmiyor. Olsa olsa sahiplik meselesine belki bir çözüm getir. Onun belli bir kullanım süresi olduğu zaman haklar doğuyor falan gibi çok iyi bildiğim bir konu değil ama sonuç olarak şimdi biz e, işte düzce oldu gölcük oldu van oldu. Biz böyle gene bir bekleme halindeyiz. Yani ya olursa inşallah olmaz. Evet, şimdi neresi olabilir? Evet. Ama biz bunlardan yola çıkarak mesela belediyelerin geçtiğimiz iki hafta önce bir toplantısı oldu. Buradaki şeyin gene Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yönetiminde medya ile ilişkili kentsel dönüşüm ve medya konulu bir toplantıları oldu. Mesela i̇şte orada belediye başkanları katıldılar. 5-6 tane ilçe belediye başkanları çoğunlukla katıldılar. Onların bazılarının söylediklerinin akılda kalan biz işte seksenin üzerinde, %96 dedi bir tanesi hatta. ikna ettik, anlaştık dedi. Memnunlar, bekliyorlar diyorum bu katılma meselesi burada da yanlış bir çerçeveye oturtuluyor. Yani insanlar alıp tamam bireysel bazda konuşarak bazılarını muhtemelen biraz zorlayarak öyle anlaştı. Ama anlaşarak yürümek katılım anlamında değildir. Yani o oradaki katılımdan anlaşılması gereken karar vermeden önce o kararla ilgili... Bütün tarafların katılabileceği bu da bizim yönetim geleneğimizde işleri yavaşlattırıcı, yavaşlaştırıcı veya yokuşa sürücü filan gibi algılanıyor galiba. Dolayısıyla ben en iyisini yaparım, bilirim. Ek üç bende. ben de. İşte yürüyelim arkadaşlar. Onun için bizim bence önümüzdeki dönemin en temel meselesi bu katılımcılık ve müzakere edebilme mekanizmalarının öyle kişilerin keyfine veya yerel yönetimlerin keyfine bırakılmış gibi olmaması. Zaten şimdi burada çok kuvvetli oyuncular görüyoruz. TOKİ elinde müthiş bir kudret biriktirmiş durumda bu son çıkan kanunla da. 6303 şey belediyelere de büyük etkiler verdiler. Bir yandan da bu bizim oldukça güçlü bir gayrimenkul geliştirme e, sektörümüz var şimdi. Yani e, gene İlhan Tekeli'den referans verirsek e, şeyi uyarıyor. Yani konut artık bir ihtiyaç gibi değil. Bir tüketim maddesi gibi. E, dayanıklı bir tüketim maddesi gibi algılanıyor. Ve ekonomiyi canlandırmak için filan canlı tutmak için bilmem yüz, yüz küsur tane sektörü besleyen bir faaliyet olduğu için e, farklı bir şey. Yani krizden çıkmak için tüketin lafı vardı ya Amerikalıların şey, yani, batıda aman tüketin krizden çıkalım Çelişsizliği ön, önlemek için krizden çıkacağız tüketin tamam. ee, inşaat yapın bu inşaat sektörü bu kentsel dönüşümle biraz o boyutta yürüyor gibi şeyler var eleştiriler var kuvvetli bunların üzerinde duracağız herhalde önümüzdeki Ölendim. Evet bu arada mesela hani şeye baktığınızda aslında bu kentsel dönüşüm ve Toki'ye hani Van'da olanla Kadıköy'de olan arasında bir fark yok. Öyle bir eşitlenme durumu da var. Yani hani o biraz önce söz ettiğim söz ettiğiniz tam felaket kapitalizmi denilen evet. şey. Şu anda mesela bütün Kadıköy böyle bir gaz altında evet. ve herkes hani aman eyvah binama bir şey olacakmış yıktırayım <gülüyor> o zaman şeyine girmiş vaziyette. Aynı şey oluyor aslında. Burada e, işaret edilen hususlardan biri de şu yani bunun esas ereği, amacı sanki e, kentlerde e, yokluğu kuvvetli e, bilinen e, büyük arsa teminini sağlamak. E, konuta arsa açmak. E, bu da tabii öncelikle e, yani Kadıköy deyince de mesela Fikirtepe'de. Yani bu daha ziyade gece konularda. Şimdi bu işin acısını en çok o gece konulucular çekecek deniyor. Çünkü bunlar işte depresi olacak bir sürü sosyal mesele de var işin içinde. Hedef de bu gibi. Yani şimdi bir anda çok kuvvetli bir tokimiz var. Bakanlığımız var. Belediyelerin yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesi var. Bir anda oldukça güçlü bir sektör var. Bunlar artık tartışmaya, müzakereye falan girmezler yani bir da şehrin göbeğinde kalmasın artık gerek gerek görülmeyen yoksul halk var dışarıya gitseler de çalıştıkları yere nasıl olsa gelebilirler. Evet biraz önce sen katılımdan bahsediyordun bu merakla beklediğimiz İstanbul'un kuzeyinde inşa edilecek beş milyon kişilik yeni kente ilişkin bilgiler de yavaş yavaş basında yer almaya başladı biliyorsun biz bir çizim yakalamıştık ve orada 90 bin metrek 90 hektarlık bir bölümün 90 bin, 90 bin hektarlık hektar. bölümün yeni hava alanına ayrıldığını 40 bin hektarlık bir bölümde de gene İstanbul Terkos Gölü'nün 90 hektar yakını... hava alanı 40 bin hektar da yeni şehir, şehir. yerleşip evet Terkos Gölü'nün yakınlarına yapılacak bir şehirden bahsediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı arasında imzalanan protokole göre. Yani aslında bayağı ciddi bir katılım var görüyorsun. Yani. Evet, Kastetilen katılım buysa evet. Müzakere vardır burada yani. Burada ciddi müzakereler ee, pazarlıklar <gülüyor> olacağından tabii ki eminiz bu açıklamayı da Emlak Konut e, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapmış bu açıklamayı. Yani bu bir kamuoyu aydınlatma platformu var. Kuzeye inşa edilecek yeni şehir ile ilgili çalışmaların başladığını gayrimenkul ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı bu platforma açıklıyor. Demek ki önümüzdeki programlardan birinde de bu kamuoyunu, kamuoyu aydınlatma platformuna ayırmamız gerekiyor. Bu nasıl bir platform? Evet, bizi Bilmiyorum. bir aydınlatsalar. Evet. Senin <gülüyor> bilgin var mı? Olur. Ben de o yazıda gördüm bunu. Evet. Ee, i̇smi güzel e, ses veriyor kulağa doğrusu. Kamuoyunu aydınlatma platformu. Demek bir platforma çıkıyor insanlar. Böyle yüksekçe bir yer herhalde. Oradan kamuoyunun Bilgilendirilmesini yapıyor. <gülüyor> Tiyatral bir şey yani. Yani işte dertli bir döneme giriyoruz. Evet. Yani işte katılımdan kullanıcıların, özellikle kullanıcıların katılımından bahsediyoruz. Bir imar planından bahsediyoruz. Fakat her yerde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimlerinden önce açıkladığı projeler geçerli. Onun dışında hala İstanbul'un bir <gülüyor> yok evet. evet. yok. kaptan toplantıda Biz eee bir, bir toplantı üzüntüyle kendisi de çok emek verdiği için üzüntüyle e, bahsetti. Ya İstanbul'umuzun imar planı yok dedi. İstanbul'umuzun imar planı yok. Öte yandan eee Büyükşehir Belediye Başkanımız zaman zaman bir çevre planından bahsediyor. Evet. Yani sanki eş anlamlıymış gibi kullanıyor ki. olmadı. aşikar yani. Böyle bir şey. Ama yani şunu da düşünün. Metropolitin Planlama Bürosunu belediye kurmuştu Büyükşehir Belediyesi. Ve çalıştırdı o insanlara senelerce destek oldu. Birdenbire vazgeçildi bundan. Ortadan kalktı. E onlar da herhalde kendilerini çok Mutlu hissetmiyorlardır değil mi? Siz de büyükşehir yöneticileri olarak o durumdan sürpriz gibi gelmiştir onlara da maalesef. Evet bir müjdemiz var. Toki New York'a 30 katlı Türk evi yapacak. Yani sadece Türkiye sınırlarında hareket etmiyoruz. Aynı zamanda Amerika'ya New York'a kadar Ulaşmış vaziyette. de Toki'yi bekliyordu. Evet öyle bir şey evet, var. Latin Amerika tabii. Toki'yi bekliyor evet, diye. Tabii. Ama her canlı Toki'yi tadacak Ç doğru bir şey çal, yani. Çal esaslı olduğu için belki zaten öyle bir şey olabilir. <gülüyor> Müteahhitlerden kentsel yönetim duyarısı çıktı. Müteahhitlerimiz İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu. yani Çeşitli özelliklerden bahsediyorum. Bir tanesi de bu. Genel Başkanı Tahir Tellioğlu. Ee, disiplin sektördeki disiplinsizliğin ve sahipsizliğin had safhada olduğunu sanmış. Müteahhitler de e, bunlar da herhalde e, şey e, bilemiyorum nasıl müteahhit arkadaşımız şey diyor e, sayıları 200 bini aşan karnesiz inşaat müteahhitlere tedbir alınsın diyor. O da kurulsun diyor. Şimdi bir karneliler var devlet ihalelerine falan girmesi için <gülüyor> belli koşulları olan ya bir tarihte ben e, tabii bunlar elma ile elma olmayabilir ama Türkiye'de 200 bin tane kaynettiği mütahit varken Avrupa toplumunun tamamında 12 bin mütahit olduğunu okumuştum bir yerde ama herhalde aynı şey değildir bu. Bizdeki girişimci ruhu öyle küçük sayılara takılıp kalmış olamaz. Herhalde. Bir de bizdeki herhalde aynı zamanda yan komşunun oğlu Ahmet ağabeyi de evet, kapsıyor muhtemelen. Hani <gülüyor> mahalleyi de ayağa kaldırmaya çalışan küçük müteahhitleri de içeriyor herhalde. Bu evet. Küçük şey katlı binalar da yapabilir. Tabii. Komşunun oğlu. Yani buralarda hiçbir engel. E herhangi bir kriter e söz konusu. Bir şey diye. sorayım. Ben demin Çiğdem Hanım bahsederken e sözü geçti. 75 bin lira. Hı hı. Bunun e bir şey var mı? Dökümünü yaptılar mı insanlara? Yani bu eviniz bu fiyata mal oldu çünkü. Ya biz bunun peşinden çok koştuk. Bunun bilgisini. Hani bu niye yetmiş beş bin evet. lira diye. Çünkü şöyle bir şey oldu o dönem. Özellikle Van'dan inşaat mühendisleriyle ve bu konuyla ilgilenen avukatlarla konuştuğumuzda onlar bize çok net olarak dediler ki bu ev yetmiş beş bine mal olmuyordur. Daha ucuza mal oluyordur. Biz burada şeyi biliyoruz. hani daha İnşaat işte ne kadar raiçleri ya. biliyorlar. İşçi çalıştırır. Hani bütün bunları biliyorlar. Ama devlet de diyor ki hayır 115'e bağlı oluyor ve biz 75'e veriyoruz. Ama bir şey dökümünü o zaman ne biz görebildik ne de onlar ulaşabildiler. Çeşitli açılmış davalar var bununla ilgili. Ama onunla ilgili de ne olup ne bittiğini takip etmek çok mümkün olmuyor. İçinde yani siz insanları borçlandırdınız. Evet. Yani bu, durduk yerde oturuyordu adamlar hayatta kaldı depremde. Şimdi borçlular. Evet. Arsa işte, da onların. Evet, karşı yani, onları falan. ve başka bir yere gittiler. gittiler. Ve her evet. şey Taşındılar. Yani. Her şey, bütün bağlantılar koptu. Bir de boşlandılar. Yani ağır bir para ödeyecekler. Ama bir yandan da e, tabi yapıldığı yerlerin altyapısı yolu molo kanalizasyonu suyu, okulu, camisi parkı hiçbir şey yoktu. Bunlar da bu paranın içinde olabilir. Onlardan da bir pay düşüyor olabilir. Muhtemelen düşüyordur. Çünkü her şeyin yapılan ne deniyor ona? Kompleks ne deniyor, mi deniyor artık? sistem deniyor? Çünkü 3-4 farklı yerine yapılıyor olanın. Her komplekse bir cami ve bir okul öngörülüyor. Ama şöyle bir problem var. Zaten okul en ciddi problemlerden bir tanesi. Özellikle ilk öğretimler evet. Çünkü bir öğretmenler kaçtı ve evet. Gelenler mesela 15 gün kalıp kendilerine çeşitli raporlar ya da çeşitli gerekçeler bulup geri gitmek zorunda hmm. geri gittiler. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz Ekim ayından beri yani 2011 Ekim'inden beri Van'da düzenli bir eğitim hayatı olduğunu söylemek imkansız. İkincisi okullar ağır hasar gördü. Şimdi biz okulların açıldığı ilk hafta e, Altın saatlerinde de denk geldiği bir haftaydı. Van'dan Eğitim Sen'den iki öğretmen arkadaşımızla 4 artı 4 artı 4ü konuştuk. Çünkü hem deprem yaşamış, dolayısıyla okullar birleştirilmiş vaziyette. Hasar gören okulların çocukları başka okullara götürüldü. Üzerine bir de dört artı dört artı 4'ler, er, mini mini 1'ler 5 yaşında okula geldiler. Öyle olunca tabii hem kalabalık çok arttı, öndöremedikleri bir sayı hem yeterince öğretmen yok. Her sayısı yetmedi. Hiçbir şey yetmedi. Her şey birbirine girmiş vaziyetteydi. Oradaki problemlerden bir tanesi de, Eylül itibariyle kalıcı konutlar yani şeylere, TOKİ'lere geçenlerin çocuklarının okula nasıl gideceği çünkü bir yeterince talep olmadı iki çok konuşulmayan başka bir mesele oradaki yakıt tipi fiyatları çünkü şehirde oturuyor, şehirde otururken evinde soba yakıyor soba yakmanın bir şekilde maliyetini karşılıyor tek odada yakıyor, birbirinden ne yapıyor evet. falan filan şey, TOKİ'ye gidiyor orada kalorifer var, onun aylık bir parası var 75 bin lira ödemekte kalmıyor. Onun parasını ödemek evet. zorunda kalıyor. Öyle olunca evlere soba kurulmaya başlanmış tekrar falan filan. İkinci bir problemde okullar açılmadı. İnsanlar hak sahipleri bile yeterince gitmediler tokileri. Dolayısıyla oradaki okulların zaten teşrifatı falan da yapılmamıştı daha. Öyle olunca çocuklar eski okullara gidecekler. Ciddi bir mesafe var. Taşımalı eğitim yok. Üç tane minibüs değiştirmek zorunda kalıyorlar. Hava çok erken kararıyor. Çocukları göndermeye korkuyorlar. Hani aslında her şey birbirine müthiş bir zincir olarak bağlı. Ya bu konuştuğumuzda işte 17 bin konutu içeren bir operasyon. Siz bunu kentsel dönüşümde 6 milyona çıkarın. Yüz evet. evet. bine çıkarın. <gülüyor> bu çok ağır bir e, yük. Bu nasıl e, irdeleniyor. Biz planladık diyor bakanımız olsun ama o planı görmüş değiliz. Yani. Ya o plan bir de yani bana için şunu çok rahat söyleyebilirim. ...tamamen masa başında bir kişinin bile Van'a gitmeden yaptığı bir plan... Ya ...Van'la ilgili olarak yapılan. Evet. Hasankeyf'de mesela benzer bir durum var. Ya yani Hasan Hasankeyf'de baraj suları altında kalacak... şey suları altında kalacak tarihken... ...orada yaşayan insanları... ...Tokisi'ni öyle bir yere yapmışlar ki... ...ben ilk gördüğümde şöyle oldum... ...e bu çok yakın baraj sınırına dedim... ...zaten aslında orası da su altında kalacak gibi görünüyor... plana göre dediler... <gülüyor> Şimdi öyle bir yere yapmışlar ki ya, zaten su oraya da gelecek. Oraya, oraya o, da çıkacak. E o zaman o insanları niye oraya taşıyorsunuz? Yapılmış bitmiş bu, bu arada. Toplam. Bunlar yeterince tartışılamadı. Yeterince irdelenemedi. İşte Samsun'da dere yatağında ser, seride zarar görmesi, e, bodrum katlarının su basması falan falan. Öncesinde bangır bangır söylenmesine e, rağmen. Şey yani e, bilimin e, ve e, doğru dürüst tartışmanın, doğru dürüst irdelemenin e, mal edildiği, göz edildiği ortamlarda kaçınılmaz oluyor. Buna giden canlar, buna giden paralar, buna giden zamanlar, emekler, evet tabii sen biraz önce e, altyapıya ilişkin maliyetlerden söz etmiştin. Ama zaten devlet dediğin veya belediye dediğin görevi de bu değil midir? Okulunu yapacak, yolunu yapacak, bu kadar topladığı vergiler nereye gidecek? İşte bu tür Hizmetlere gidecek. Artmakta olan vergilerden de bahsediyorsun galiba. Evet, 2013'te <gülüyor> gelecek olan yeni vergilerle ilgili evet, haberleri de. Konut şeyinde piyasasında bir metrekare değeri, arsa değerine bağlı vergilendirme, KDV'lendirme kararı çıkmış. Tam anlaşılmadı şu anda tam ne oldu ama... Ee, yani eskiden 150 metrekarenin altında KDV yoktu veya %1'di. Ee, şimdi e, arsa değeri işte 500 lirayla 1000 lira arasında olanlar %8 ödeyecek. Arsa değeri 1000 liranın üstünde olanlar. Şimdi bu arsa değerini kim değinleyecek? 1000 liranın altında arsa var mı? Falan. Bunlar e, herhalde yeni tartışmaları da beraberinde geçecek. Ama o paralar bize e, altyapı olarak da dönmeli tabi. Evet arkadaşlar finale yaklaşıyoruz programımızın süresi tamamlanıyor. Ben çok kaba bir hesap yaptım ama bu şey 75 bin lira meselesi baya kafama takıldı. Yani metre karesi bin liraya mı? bunu. Aa, biraz, biraz böyle bir şey söylemişlerdi bize. Yani bürütte 92 metrekare olduğunu evet. hatırlıyorum. Şimdi önünde bilgisayarım yok ama neredeyse metrekaresi 1000 liraya geliyor bin liraya. diye konuştuğumuzu programda hatırlıyorum. Evet. Bunların tabi hesaplarının açılması lazım. İnsanlara e, bir şey satıyorsanız ve başka da seçeneği yoksa insan mecbursa onu almayın. Ya bunu nasıl hesapladın? Bir anlat denmesi lazım. Orada e, bir verimsizlik varsa veya e, bir ilgi varsa giderilmesi lazım. Evet. Daha önceden Bayındırlık Bakanlığı'nın listeleri vardı. Şimdi de herhalde Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın Bakanlığı listeleri... NfK maliyetleri işte bölgelere göre, bölgelerin getirdiği özel fiyat riskleri var. Onları da hesaplayabiliyor Bayındırlık Bakanlığı. Evet, bir de, Bakanlığı bir de küçücük şeyi de ekleyeyim tabi. Yani Van'dan konuştuğumuz bütün arkadaşlarımızın bize bu TOKİ inşaatları süresince söylediği önemli noktalardan bir tanesi. Van'da böyle bir felaket sonrası çok ciddi bir işsizlik yaşanırken inşaatlarda Vanlıların çalıştırılmamasıydı genel olarak. Van dışından gelenler çalıştırıldı. Öyle mi? Enteresan. Evet. Yani... Hizmanlık konusu herhalde. Evet. Evet. İsterseniz bugünkü programı burada kapatalım arkadaşlar. Yılın ilk programının uh, bu kadar uh, sıkıntılı olması. Evet. Dinleyicilerimize de... <gülüyor> Biraz Bir... içi karartmış olduk. <gülüyor> Bir ağırlık getirmiş evet. olabilir. Evet, uh, Çiğdemciğim sen kapatıyorsun. Peki o programın. zaman altın saatlere teşekkür ederek kapatalım. Didem Gençlük benimle beraber burada değil bugün ama biz Van Depremi günlüğünü baştan itibaren Didem Gençlikle birlikte yürüttük. Evet. Uh, Artık bitiriyoruz Van depremi günlüğünü ama şöyle bir şeyle bitiriyoruz. İhtiyacımız olduğu anda altın saatleri işgal etme evet, hakkını takmıştık. Hangi tutarak. haftasını isterseniz evet. biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hem Van'ın sesi olmaya devam ettiğiniz için hem de bize saatinizi ayırdığınız için. Zaten altın saatler Van'ı takip etmeye devam edecek. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Felaketsiz evet. ve verimli bir yıl diye. Umuyoruz. Evet, evet efendim. Ee, bu haftaki Altın Saatler programını bana ayırmıştık. Ee, Çiğdem Matere, Didem Gençtürk'e ve Van'dan bize sürekli haberleri ulaştırarak destek veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir e, telefon bağlantımız olacaktı ama arkadaşımız yolda olduğu için kendisine ulaşamadık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler hazırlayıp sunanlar Nuray Aydın oldu. Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.